Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu Üçüncü Kaset Bismillahirrahmanirrahim İkrar İsmi Rabbikellezî khalaq Khalaqal insane min alak. İkra, ve Rabbükel ekremu lezî alleme bil kalem, alleme linsâne mâlem yâlem. Salallahu Sevgili dostlar, insanlık destanının şahikasını oluşturan, Kutlu Nebi Yüce Önder, aziz peygamberin nasıl yetiştiğini nasıl terbiye edildiğini nasıl bir hayat yaşadığını örnekleriyle anlatırken geçen toplantımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendisini Sosyal çevresine Muhammed'ül emin olarak ispatlamış bir insan duruyor karşımızda. Sadece dostları değil, düşmanları da onun eman ve emniyet sahibi olduğunu tasdikliyorlar. Mekke'nin ittifakı vardır Muhammed'in eminliği üzerine. Onun için eminlik ona lakab olmuştur. Mekke'de Arapların adeti olduğu üzere herkesin bir adı, bir künyesi ve bir de lakabı vardır. Adeta Badia Araplarında lakap. Eski Türklerde isim vermeye benzer. Eski Türklerde nasıl bir insan bir yiğitlik göstermeden isim almazsa Badiye Araplarında da bir insan etrafına kişilik ve kimliğiyle temayüz etmeden lakab almazdı. İşte Hazreti Peygamber de etrafında emniyetiyle temayüz etmişti. Muhammedül Emin olmak yani güvenen, güvenilen bir insan olmak. Belki de peygamber olmanın zeminiydi. Ama her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor ki Hz. Peygamber'in Muhammed'ül emin olması, bize bıraktığı sosyal bir vasiyettir. Eğer siz de bir gün onun davetini etrafınıza ulaştırmak isterseniz, mutlaka kendinizi, şahsiyetinizi, emin bir şahsiyet olarak kabul ettirmek zorundasınız. İşte Muhammed'ül emin olmanın bize verdiği mesaj bu mesajdır. O peygamber olmadan emin olmuş bir insan. Onun içindir ki düşmanları dahi onun eman ve emniyeti hususunda laf söyleyemediler. Yaklaşık Kırk yaşlarına doğru yaklaşırken bölgede öteden beri İsmail oğullarının bir geleneğini Hazreti Muhammed de ifa etmek için kendini dağlara vurdu. Bu yeni bir şey değil. Öteden beri bölge insanları arasında... Özellikle İsmail ve İbrahim oğulları arasında sanki babadan evlada geçen bir gelenek gibi rabbiyle ile baş başa kalma ananesi vardır. Özellikle İsmail oğulları içerisinde Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan ilim, hikmet ve irfan sahipleri, Yılın Ramazan ayında, bizim meşhur ismiyle bildiğimiz gibi Ramazan ayında inzivaya çekilirler, çabenin Rabbine ömürlerinden ya da yıllarından bir bölümünü adarlar. Hazreti Peygamber de kendi selefi olan muahitlerin yaptığı gibi yaklaşık 35-40 yaşları arasında her yıl Ramazan ayında Hira dağına çıkmaya başladı. Bu da Mekke'ye yaklaşık 7-8 kilometre mesafede çok yalçın Yekpare bir blok kayadan oluşan bir dağ. Bu dağın tepesinde bizim mağara diyebildiğimiz lakin gerçekte oyma ya da doğal bir mağara değil, granit lav kayalıklarının birbirinin üzerine düşerek bir oyuk oluşturması şeklinde oluşmuş bir sığınakta Resulullah, ...Rabbiyle baş başa kalmıştı. Oradan baktığınızda... ...tam karşınızda Kabe'yi görmeniz... ...mümkün oluyor. Resulullah... ...bir sancıya... ...tutulmuştu. Bu sancı... ...varlık sancısı. Varlık sancısı... ...ne demek ki? Ve bu sancının sonunda... ...ne doğar? Varlık sancısı... Varlık sorularının sorulmasıyla başlar. Bu sorular ben kim? Nereden geliyorum? Nereye? Niçin varım? Ve sonum nedir? Ölüm nedir? Bu sorular varlık sorularıdır. Bu soruları her zihin soramaz. Çünkü bu soruları sormak öncelikle akletmek yeteneğini, kapasitesini sınırına kadar kullanmakla ilgilidir. Bu soruları herkes soramaz. Bu soruları daha doğrusu her baba yiğit soramaz. Sorabilen baba yiğit olur. Evet. Varlık sancısına herkes tutulmadığı için Ömür boyu var olmadan yaşar, dik sürüngen olarak ölür. Bunun içinde var olmanın anlamını bulamaz. Çünkü aramamıştır. Merak etmemiştir ki kendisini. Kendisini keşfetmemiştir ki. Kendisine nazarını çevirmemiştir ki. Bakışlarını herkese çevirmiştir de bir tane kendisine çevirmez. Aynaya Aynaya sadece saçını taramak için, sadece tuvalet için bakmıştır da yüreğinin aynasına, kendi kimliğine görmek ve araştırmak için bak. Onun için de sen kimsin ey nefsim diye sorma. Sen kimsin diye sormadığı için kendini bilmemiştir. Sınırlarını tanımamıştır. Kendini keşfetmemiştir kendini bilmeyince de Rabb'i bilen. Onun için bu bir merak işidir dostlar. İlim meraktır derler onun için hakimler. Evet ilim merak. Merakınız varsa o zaman akletme yeteneğinizi kullanırsınız. Merakınız yoksa hiçbir şey mi? Ama maalesef merak yetisini yeteneğini insana karşı değil de ne bileyim mesela cüzdana karşı kullanıyoruz birçoğun. Onun için cüzdanımızı bildiğimiz kadar insanımızı bilen. Cüzdanımızı merak ettiğimiz kadar insanımızı merak etmiyoruz. Ya da cüzdanını merak ettiğimiz kadar cüzdanın sahibi olan insanı merak etmiyoruz. Bu merak yeteneğinizi nereye yönelttiğiniz aslında hayata bakışınızı belirler. Onunla orantılı. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl bir cins kafaya, cins zihne, cins bir akla sahip olduğunu buradan ben kimim sorusunu soruyor. Ey nefsim sen kimsin? Niçin varsın? Senin şu kainat motoru içerisinde görevin nedir? Nerede durmalısın? Yaratılışının amacı nedir? Boşuna yaratılmadın. Bir maksadı olmalı senin varoluşunun. Bunlar çok önemli şeyler. Bu soruları sormak kolay bir şey değil. Bu soruları sormak için ayık bir şuura... Uyanık bir zihne, çalışan bir kafaya sahip olmak lazım. Hani hatırlayın? Hani hatırlayın? اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ سُوُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah indinde ki size göre insanların en şerlisi başkası olabilir. Ama bir de Allah'a göre insanların... Daha doğrusu canlıların en zararlısı kimdir sorusunu sormanız gerekiyor. Ey Allah'ım sana göre en zararlı varlık kimdir diye soruyorsunuz. Allah da size diyor ki bana göre en zararlı varlık kafasını kullanmadığı için, akletmediği için sağır ve kör davranan insan. Görüyor musun? dilsiz, kör, savur gibi davranan çünkü kafasını çalıştırmayan insan Allah indinde en şerli varlık yaratık bu ik. İşte bir insan peygamber seçilirken dedim ki tombaladan seçilmiyor, çık, tesadüf yok ortada. Resulullah'ın meziyetlerini tanımamız, örnek ittikaz ettiğimiz insanın neresini örnek almamız gerektiği sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İşte Peygamber bu manada zihni melekelerini tam kapasite çalıştıran bir yapıya sahip insan olarak. Daha Peygamber değil, daha ortalıkta vahiy yok. Daha ortalıkta melek yok. O, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ama insan olarak haritası böyle. İnsan olarak düşünen bir insan. Hem de düşüncesini varlık sorusuna yönelten bir insan. Onun için ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum sorularını soruyor. Ve keşfe çıkıyor. Keşfe. Basit insanlar eşyanın dış yüzüne bakarlar. Yüce ruhlar eşyanın görünmeyenler. Basit zihinler eşyanın kabuğunda kalırlar. Yüce zihinler eşyanın derununa geçer, özüne peygamberde cins bir zihin ve kendisinin özüne doğru yolculuk içine doğru aslında dağının tepesindeki kaya kovuğu ya da oyuğu Resulullah'ın içine doğru sefere çıktığı bir güzergah <gülüyor> Resulullah yüreğine doğru bir gezi gerçek bu gezi çok ciddi bir geziydi. Onun içinde ilk yıllar 35-36 yaşları diyebiliriz. Sadece Ramazanda giderken ondan sonraki üç yıl bunu peder pey artırdı. Bazen 15 gün kadar, bazen bir hafta, bazen 10 gün hiç aralıksız. Yanında bir çıkın yiyecek bir kırbada su, başka bir şey yok. Bununla çıkıyor ve 15 gün sonra geri dönüyor. Bazen bu seanslar halinde devam ediyordu. Tabii bu aslında garip bir şey değildi Mekkeliler için. Bilinen bir şeydi. Daha önce de Mekke'deki hanifler, kendisini İbrahim'in dinine nispet eden insanlar, İsmail oğulları içerisinden arif ve hakim insanlar bunu yapmıştı. Onun için de Mekkelilere hiç garip gelmiyordu bu. Hatta hatta o zaman bile Varaka bin Nevfel gibi Hazreti Hatice'nin amca oğlu, kuzeni olan Varaka bin Nevfel gibi yine onun abeyisi, kardeşi, yine onun dışında Zeyd gibi o dönemde Araplar içerisinde bu çizgiyi sürdüren insanlar da bulunmaktaydı, yaşamaktaydı. Resulullah işte o dönemlerde Kıra Dağı'nda geçirdiği bu iç yolculukta neleri düşünüyordu, neleri merak ediyordu, nelere bakıyordu, nerelere bakıyordu, düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü coğrafyasını, Yerküre'yi gözünüzün önüne getirin, Yerküre içerisinde adeta silik bir toplum, sanki yok gibi kellem yeküm hükmünde bir toplum var. Siyasal olarak yok hükmünde Arabistan o dönem. Çünkü o dönemin iki süper gücü, Bizans ve İran İmparatorluğu'nun hakimiyet alanları dışında kalmış, adeta tenezzül edilmemiş bir toprak parçası. Böyle bir toprak parçasında bir tek insan iç dünyasına doğru ciddi bir yolculuk geçiriyor. Peki? Siz böyle bir soru sorsanız cevabını kimden alırsınız? Ey nefsim sen kimsin? Niçin varsın? Nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun? Sorularının cevabını alabileceğiniz kimdir? Bunun kitabı olmaz. Çanak çömlekle de yani arkeolojik kazıyla da öğrenemezsiniz bunu. Çünkü arkeolojik kazılar sadece beşeri dünyadaki insanın, beşeri varlığının başlangıcıyla ilgili bir takım Basit bilgileri verir. Ya ruhunuzun tarihi, ya ruhunuzun evveli onu nasıl öğreneceksiniz? Sizin, sizin varlığınız bedeninizle sınırlı değil ki. Çanak çömlek buldunuz, kemik buldunuz, fosil buldunuz. Ama ya ruhunuzun, ruhun fosillerini bulan arkeologlarda var mı? Ruh arkeolojisi kurulmuş. Ruh arkeolojisi sadece ilahi bir bilgi. İşte Allah'ın o ilmi buracız. Ruhun tarihi ve ruhun istikbali konusunda bilgi alabileceğiniz bir tek kapı var. Allah'ın kapısı. Başkası size haber. Ver. Sen kimsin sorusuna başkası sizi size cevap veremez. Nereden geliyorsun sorusuna sadece Allah. Neden varsın sorusuna sadece Allah cevap. Evet. Tarih boyunca peygamberler de bu sorulara cevap getirdi zaten. Bu soruları soran yiğit ve cins kafalara cevaplarını ilettiler ve onlara sundular. Onlar da Allah'ın kendilerine sunduğu cevabı kabul ettiler ve o yolda yaşadılar Evet, evet resul de daha Rasul olmadan Abdullah'ın oğlu Muhammed iken bu varlık sancısını duymuştu. Varlık sancısını çok güçlü çekiyordu. çok güçlü çektiği bu sancı en sonunda vahmi olacak. Ve bir gün artık gidip gelirken olağanüstü olaylar tezahür etmeye başladı. Bazen sıraya doğru yürürken arkasından bir ses duyuyordu. Ya eyyüher rasul selamun aleyk ve ya aleykes selam. Ey nebi sana selam ot. Dönüp bakıyordu kimseye. Bir şey Bu ses bir iki üç derken gittik gittikçe artıyordu. Sanırım ruhen hazırlanıyordu, bir sürprize hazırlanıyordu. Ama bu sürpriz, sürprizliği aşırı olmasın diye törpüleniyordu böylece. Ve bir gün yani bir gece sıradayken Resulullah'a bir ses, ikra, oku, ok. vahyin ilk başlangıç. İlk kelimesi ok. Bize gelen rivayetler şöyle: "Ma ana biqar" diye cevap verdi. Ben okuma bilirim. Tekrar ses, ısrar etti. Tekrar, ok. Yine Peygamber aynı cevabı verdi: "Ma ana biqar. Ben okuma Peygamber bu oku emrinden başka bir şeyi anlıyordu. Oku diye emreden ise başka bir şeyi kastediyordu. Yani emri verenin kastı ile emri duyanın kastı farklı idi. Onun içinde üç kere tekrar uygulamadık. Emri verenin kastı neydi derseniz bu tabi yoruma gider. Nedir? Bir, bu okuma varlığı oku, kendini oku, içini oku. ruhunun tarihini ve istikbalini oku, eşyayı oku, Kainatı oku, ayatı meknun ve ayatı mesturu oku. Ondan sonra da ayatı mesturu okuyacaksın satırlardaki ayet, göğsündeki ayeti oku. Ondan sonra kainat ayeti. Ondan sonra satırlardaki ayeti. Bir anlamı budur. Ve birden çok anlamının olması hiç de garip değil mi? Dilde, dilin, her dilin yapısında her kelime, her sözcük ya da her cümle sadece ve yalnızca bir anlamı kastetmez. Onun için hele Kur'an gibi mucizi beyan olan bir metin çok çağrışımlı. Anaforik, metaforik bir metin olmak zorunda. Onun için Kur'an'da da gerçekten de metaforik metinler vardır. Ve belki bu ilk metinde metaforik olanlardan bir parça. İkincisi oku neydi? Anadolu'da bilirsiniz düğün okumak derler. Eskiden bu... İnsanlara gönderilen davetnameler olmadan, davetiyeler olmadan, yaşlı kadınlar düğün okurlardı. Ne demek? Davet etmek. Davet etmek de okumak anlamına gelir. Biz Kur'an'ın diğer başka bazı ayetlerinden ve Arap dilinin yapısından, ikra kelimesinin etimolojik anlamından, kök anlamından yine bu manayı da taşıdığını anlıyoruz. Yani sana okuduğum, sana gönderdiğim bu vahyi, İnsanlara oku, insanlara götür ve tebliğe. Üçüncüsü ve hepimizin bildiği ve yapmamız gereken okumak. Yani bilginin araçlarına sarıl. Ki bu üçüncü manayı arkadan gelen ayetler de tasdik ediyor. Bilginin tüm araçlarına sarıl ve bilgiyi al. bilgi elde et. Zaten okumak sadece kitaptan okumak anlamına gelmez. Kulakla okumak, dinlemektir. Yürekle okumak, sezmektir. Zihinle okumak, tefekkür etmektir. Bedenle okumak, amel işlemektir. Bunların hepsi okumanın farklı türevleridir, türleridir. Ve bunların hepsi okumaktır. Basiret bir okumadır. Feraset bir okumadır. İman bile bir okumadır iman. Silinmez yazıyor. Onun için bütün bunlar okuma çerçevesinde izah edilebilir. Ekra oku. Sahiden sizin iman ettiğiniz Kur'an'ın ilk kelimesinin böyle olduğunu bildiğiniz halde okuyor musun? Ne kadar okuyorsun? Ayda aylık gelirinizin kaçta kaçını sigaranıza, Allah'ınızın aşkına, Allah'tan utanmıyorsanız içinizde bir hesap yapın. Sigaraya verdiğiniz kadar kitaba para Vermiyorsanız siz. Ne diyeceksiniz söyler mi? Söyler misiniz? Allah'a karşı ayıp olmuyor mu? Düşün. Bunu siz düşün. Ben söküyorum. Onun için Allah oku demiş, biz okumam diye diretiyoruz. Öyle emretmiş, biz Rabbi sana rağmen okumayacağız diye diretiyoruz. Ve içinde bulunduğumuz hal de ortada. En büyük belamız cehalet olarak hala duruyor. İslam'ın en büyük düşmanına Ebu Küfür demediler. Küfrün babası Ebu Cehildi. Niye? Cehalet küfrün anasıydı da onun için. Yani küfrü cehalet doğurur. Cehaleti yendiğimizde küfrü yemiş olur. Onun için ikra diye başlar. İkra. Bismi Rabbi Nasıl okuyayım? Sorusunun cevabı da arkasından yani her şeyimi okuyayım veya okumanın uslubunu nasıl kurayım diye dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman arkasından cevabı geliyor. İsmi Rabbi kellehi hal. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ha şimdi belirginleşti. Nasıl okuyacağım, eşyaya nasıl bakacağım? Yani bilgi olan her şeyden bilgiyi nasıl süzüp alacağım? Demek ki öncelikle bilgiye bir bakış açısıyla yaklaşacağım. O bakış açısı nedir? Öncelikle temelinde Allah'ın olduğu bir bakış açısı oluyor. Yani ilahi bir bakış açısıyla. Buna tevhid denir işte. Eşyaya, kainata, kitaba, insana, varlığa Okunacak bir ayet gibi bakacağım her şey. Ve fiğ arda ayatlar il müminin ve fi anfus Yeryüzünde, gönlü yatışarak iman edecekler için ayetler vardır ve nefsinizde de ayetler vardır kendinizde. Siz de bir ayetsinizdir. Siz de bir ayet. Hiç birbirinizi okudunuz? Yeni tanıdığınız bir insana. Allah'ın yeni nazil ettiği bir ayet mi baktınız? Gel benim ayetim seni bir okuyayım dediniz mi? Hiç hanımınıza Allah'ın size nazil ettiği bir ayet olarak baktınız mı? Hiç yeni doğan çocuğunuza Allah'ın size yeni nazil ettiği dumanı üzerinde tüten bir ayet olarak baktınız mı? Bir de öyle bakmayı deneyin. Çok farklı okuyacaksınız çocuğunu. Bir de öyle bakmayı deneyin, çok farklı okuyacaksınız ayı, yıldızı, güneşi. Bir de öyle bakmayı deneyin, çok farklı okuyacaksınız evinizdeki saksıda gül veren çiçekleri. Farklı okuyacak. O zaman onda Allah'ı göreceksin. O size Allah'a götüren bir ayet olacak, bir belge, bir işaret. Hakikatin işareti, işaret taşı olacak. Göreceksiniz. Okuduğunuz eserleri de böyle okuyun. İlahi bilgiyle çakışanı alın, çatışanı alın. Seçici olarak alın. Onun için okuyun. Okuyun. Dedim ya okuduğunuz içinde sizin Allah'ın verdiği o bakış açısına uygun olan alın, uygun olmayanı akın. Ama bunun içinde çok okuyun. Kendiniz kavliyetini geliştirmeniz için bile okumanız lazım. Pirinci taştan ayıklamak için bile okumanız lazım. Unutmayın ki hiçbir kitap baştan sona tamamıyla Kur'an dışında hakikat değildir. Yine unutmayın ki yeryüzünde hiç kimse, şeytan dahi baştan sona hakikat dışı bir eser yazamaz. İçinde mutlaka hakikat kırıntıları taşır her eser. Siz mıknatıs gibi... Mıknatısın toprak içerisindeki demir cevherini topladığı gibi eğer bakış açısını doğru tutarsanız toplar çekersiniz her sayfadaki cevheri. Onun için ok unutmayın. Eğer, eğer siz bilgiye talip olursanız ve Rasul gibi ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınırım. El-ilmu la yemta. Fayda vermeyen ilim bu iki manaya gelir. Bir, Bizatihi ilmin kendisi açısından faydasız olan, yani insana hiç fayda vermeyen bilgiler vardır, malumat yığını. Onlar böbrek taşı gibi, zihin taşıdır, düşürülmelidir. Bir de ilmin kendisi faydalıdır ama size fayda etmemiştir. Yani öğrendiğiniz faydalı ilmin faydasını, yararını siz görmemişsiniz. Her ikisi de dahildir buna. Onun için siz, yararlı bir ilim size öğretilir ama siz hiç istifade etmezsiniz. Allah korusun, bu daha beter, bu daha kötü bir nasipsizdir. Bismi Rabbikellezi hala. Senin yaratan, seni yaratan Rabbinin adıyla Şimdi peygamberin neler düşündüğünü anlıyoruz. O içe doğru yolculukta ben nereden geliyorum sorusunu sorduğunu anlıyoruz. Çünkü cevap öyle verilmiş. Kim yarat? Rabbinin Öncelikle sıfatların nedir? Ben Rabbimi tanımıyorum. Nasıl tanıyacağım? Nasıl bir Rab o? Nasıl bir Rab sorusuna anında cevap geldi. Yaratan. Çünkü yaratmayan Rab olmaz. Hatta çok ilginçtir. İlk gelen ayetlerde bakınız "İsmi Rabbik" var. Allah'ın Rab sıfatı. Rab sıfatı çok önemli. Çünkü çünkü Mekke ortamında inkar edilen Allah değil Allah'ın rububiyeti. Onun için ilk inen 30 surede Rab ismi 80 defa geçer, Allah ismi 20 defa geçer. Dörtte bir. Niçin? Allah'ın Allah'lığına yönelik bir inkar yok da ondan. Allah'ın Rablığına yönelik bir inkar var Mekke'de. Rablığı ne demek? Hayata karışması. İnsanı sürekli kontrol eden, sürekli görüp gözeten, sürekli bakan, sürekli insanın üzerinde olan, sürekli insana yakın olan bir mürebbi, bir terbiyeci olması. Bunu inkar ediyorlar. Onlar uzak bir Allah'a inanıyor. Uzak. İnsana pek karışmayan, dünyaya karışmayan, işlerine bulaşmayan, hatta aracıya ihtiyaç duyan. Aşağı. Onun için problem burada. Onun için de Kur'an ilk inen 30 suresinde er Rahman suresi hariç İbn Abbas tasnifine göre ilk inen 30 surede 80 kez Rab ismi, Rab sıfatı, isim sıfatı geçerken sadece Allah ismi lafzatullah 20 defa geçer. Evet sevgili dostlar, dahası halakal insane min alak. Neden yarattın ya Rabbi sorusunun cevabı da geldi. Alak üzerinde durmayacağım, o yani spekülasyona girmeyeceğim. Alak diyeceğim. Kalak al insan, insanı o alaktan yarattı. Yapışıp tutunan bir yapışkan diyelim mi? Yoksa embriyumu diyelim? Yoksa kampırtısı demeyelim? Onu hiç demeyelim. O doğru. Alak'a öyle bir mana vermeyelim. O zaman tam yanlış bir mana olur. Ama alak diyelim ki bilim. E, Biyoloji, fizyoloji, tıp bilimi herhalde daha çok gelişecek. Bugünkü teşhislerini ayetle dondurmayalım ya da ayeti bugünkü teşhislerle dondurmayalım, kemikleştirin. İkra, devam ediyor. Yine oku. Ve kal ekram. Senin Rabbin ikram sahibidir. Oku ki senin Rabbin ikram sahibidir. Tamam, Rabbini hala tanıtıyor. Bu ikram en büyük ikram neymiş insana? Sorun hele. Allah'ım seni insana en büyük ikramın nedir? Hatta velakad ne beni adam. Biz insanoğluna ikram edilmiş kıldık ya da mükerrem kıldık. İnsanoğlunu mükerrem kılan nedir? Yüce kılan nedir diye sorun. Cevabını alır. İlimdir. Çünkü ilim imanın da temelidir. Amelin de temelidir. Bilmeyene iman olmaz. Bilinmeyenle amel edilmez. Böyledir. Evet. İkra. Ve Rabbukal ekremüllezî alleme bil kalem. Çünkü o Rab kalemle öğretti. Yine öğretme üzerinde duruyor. Okuma, öğrenme, öğretme. Kalem öğretmenin vesilesi olduğu için sadece bir obje olarak geçiyor o kalem. Kaleme değil sizin nazarlarınız. Asıl kalemin temsil ettiği, simgelediği. Öğrenmeye dikkat edin. Oraya çekilsin efendim. Evet, öğrenmek. insanı insan eden öğrenmektir. İnsanı insan eden bu yapısıdır. Yoksa insanın diğer canlılardan hiçbir farkı kalmadı. Allemel insane, ma'lem ya'lem. İnsana bilmedi. Evet, gördüğünüz gibi dostlar, cehaletimiz başımıza her zaman bela oluyor. Ama Kur'an bunu bu kadar harika ifade ettiği halde neden bu haldeyiz? Neden? Neden şu anda yeryüzündeki durumumuz bir sürüngene döndü? Neden? Nedeninin cevabını siz bu emirlere ne kadar yapıştığımızda bulabilirsiniz. Düşün, Allah'ın eşyayı bir ayet gibi görmemizi istediği halde biz eşyayı bir ayet gibi göremedik. Eşyayı bir ayet gibi görüp de okuyanlar kazandılar ve dünyaya hükümran oldular. Bu çok önemli. Eşyayı keşfeden dünyaya hükümran oldu. Eşyaya karşı gözlerini kapayan, eşyaya bir ayet gibi bakmayan bizler, işte şu anda yeryüzünün ezilenleri. Hadi. İşte Allah'ın sözünü tutarsanız yüceliriz. Bu kadar basit. Allah'ın sözünü tutmazsanız tutanlar yücelirler. Hadisem. Ve Resulullah bu vahyi aldıktan sonra, hemen eve geldi. Titriyordu. Hatice'ye <gülüyor> dedi ki böyle böyle Renkli atmıştı gerçekten. İlk tecrübe. Hatice hemen olayı amca oğluna götürdü. Amca oğlu Varaka kör bir zattı. Gözleri görmeyen bir insandı. Çok da yaşlıydı. O bunu duyar duymaz vallahi o Musa'ya gelen namusu Ekber. Daha sonra Resulullah adeti olduğu üzere Kâbe'den dönünce Kabe'nin yanına gelip de namaz kılarken Varaka'yı orada gördü. Varaka'yla görüşmelerinde Varaka amca kızı Hatice'ye söylediği sözü aynı Resulullah'a da aktaracaktı. Vallahi sana gelen Muhammed yalnız seni yalanlayacaklar. Seni ülkenden çıkaracaklar. Seni taşlayacaklar. Çünkü her peygamberin başına bu geldi vah olaydım. keşke o zaman yanında olaydım da sana yardımcı olayım, sana korkanak gerekti diyecek. Resulullah'ı bu çok serinletti. Çünkü bir şeyden korkuyordu. O dönemde, o dönemde bölgenin bazı yerlerinde bazı şairler kendilerine cinlerin haber getirdiğini, bazı kahinler kehanetleri kendilerinin görünmez varlıklar tarafından getirildiğini söylerler, iddia ederler. Ve kehanetlerinden bazıları tutardı. Tutan bu kehanetlerini de cinlerine görarlardı. Hatta falanın cini iyidirsen ona git derlerdi kahin seçerken. Falanın cini çok yalan söyler ona gitme. Feşmekanın cini iyidirsen ona git derlerdi. Yani kahin beğenirken cinlerden cin beğenmiş olurlar. Bunun için Resulullah'ın korkusu da bu. Cin isabet etti. Tabii ki Kur'an bunu hemen reddi ve ona gelenin melek olduğunu ısrarlar. Ve daha sonra Resulullahı eşya etmeye başlayınca Resulullah'ın gönlündeki kuşku tamamen dağıldı. Ve bu kuşkuyu dağıtan en muhteşem ayetler de şu ayetler. Ve tuha kuşlu ayetim. Ve'l-leyli karardığı zifirleştiği zaman diyeceğeğe yemin. Ma wad'aka rabbuka wa ma qala Rabbim sana ne darıldı ne de seni bıraktı terk. Wa lil ahiretu hayrun laka <gülüyor> min <gülüyor> al Unutma. Geleceğin senin önünden çok daha hayırlı olacak. Bu ahiret dünyadan çok daha hayırlı olacak diyeceğim ama çok Standart bir ibare olacak. Bu işin sonu önünden çok daha muhteşem olacak. Ey Muhammed diye tercüme edersek herhal çok daha harika bir meal olur. Hiç acele etme. Rabbim sana verecek ve sen de gönülden razı olacaksın. Acele. Yani o andaki ruh halini ne güzel yansıtıyor. Rabbim sana verecek. Sen de Rabbinden razı olacaksın. Rabbinden razı olursan, Rabbin senden razı olacak o zaman. Neden dersen, neden dersen, şimdiye kadar olanlara mı bak? Hayatının geçmişine bak, geleceği için verdiğimiz bu garantilerin gerçekleşeceğine inan. Seni biz yetim olarak bulma. Şaşkın bir halde bulup da Allah'ın yoluna hidayete yöneltmedik. O ve ailen ve vakıda ki balen fedaa manasını verdim onun için geçti. Evet, o ve ailen ki ailen, yoksun olarak bulup da zenginleştirdim. Yalnız olarak bulup da sana sığınak olmadık mı, barınak olmadık mı, korunak olmadık mı? Tutamak olmadı, fa emel yedi, ve mesele falatın. O halde dilenci de pazarlamıyor. Hemen oraya iki öğütü yerleştiriveriyor. veriyor Yani aslında tırnak içi ibareler bunlar, Tire içi ibare. Bu emmabine yametir Evet, Rabbinin sana olan Hep. Evet. Hepimize bu ibareler, bu ibareler hepimize, bu sonuncu ibareler siz de hayatınızın önüne bakın. Allah'ın da sizin üzerinizde ne lütufları var, ne büyük nimetleri var, unuttunuz ama eğer onların şükrünü eda eder, o nimetleri anarsanız anmak şükrünü eda etmektir, bundan sonranız çok daha hayırlı olacak. Akıbetiniz önünüzden çok daha güzel olmasını istiyorsanız, sonunuzun önünüzden iyi olmasını istiyorsanız önünüze şükretmeyi öğrenin. Allah'ın şimdiye kadar verdiklerine şükredin ki bundan sonra çok çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Evet, vahiy süreci böyle başladı. Daha sonra Resulullah yine bir fetretin ardından geldiğinde kalem suresinin ilk ayetleri inmişti. Nun vel kalemi ve mâ Oradaki kalemle ilk inen ayetlerdeki kalemi karşılaştırın. Yine bir irtibat var. Bunların üzerine Resulullah zemmilûni zemmilûni diye geldi. Niçin bu ayetlerde indi? Hatta hatta yol boyunda indiği söylenir. Önce İkra suresinin ilk beş ayeti, arkasından yol boyunda, yol boyunda Kalem suresinin ilk ayetleri indiği söylenir. Eğer öyleyse ki mümkündür, Resulullah Hatice'ye geldiğinde, beni örtün, beni örtün, ben işte ve işte ilk vahiy tecrübesi böyle başladı. Artık Resulullah alemlerin, kararan ufkunu aydınlatmak için gönderilmiş bir güneş olarak yeni bir doğuşa, yeni bir dirilişe, yeni bir insan tipine gebeydi. Ve onun ilk öğretmeni olarak, Bismillah diyerek insanlığın tarihinde büyük bir dönüşümün ebeli yapacaktı. Ya eyyuhel muzzemmil! Cumuğu gece, Allah, külülah. Mescfahu, avnqus, minhu, külülah. Avzid, عليهi, vartil, el Qur'ân, tertila. İna, senulqi, alayki, qolun, sâkilah. İna, naşaet, gece, iyi, ve akwamu qila. ina laka fi fi nihari sabha tuzila. ve zkorisma rabbika. ve tabtıl elihı tabtıl. sadekallah rabına mesajı bir bildiriyi muhataba söz dışı bir yolla ulaştırmak anlamına gelir. Kur'an'da da örneğin al İmran suresinde Zekeriya peygamberin yine Meryem suresinde Hazreti Meryem'in söz dışı konuşması için vahiy kelimesi kullanılır. Yani karnındakine işaret et denilmesi vahiy kelimesiyle ifade edilir. O bir mesajdır aslında. İsa Meryem'e verilmiş bir vahiy olarak nitelenmektedir adeta. Yine Hazreti Zekeriya'ya üç gün sücut orucu tutması emrolunduğunda ya da kendi kendisine nezrettiğinde bu sücut orucunu halkın önüne çıkıp da ifade etmesi vahiy kelimesiyle duyurulur. Tükürt orucundaki Zekeriya, ben konuşmamayı nezrettim diyebilmesi için diliyle konuşmaması lazım. O halde işaretle anlatması lazım. İşte bu anlatıma etimolojik olarak vahiy denilir söz dışı dil dışı bir mesajı iletmek. Tabii merkezinden muhatabı ilk muhatabı olan Hazreti Peygambere iletimi mesajın bu biçimde. Şura Suresi'nin 51. ayetinde Allah'ın insanlarla sözlü olarak konuşmayacağını üç şekilde konuşacağını ifade ediliyor. Bunlar ya vahiy ile ya perde arkasından ki Hz. Musa'ya konuşulduğu gibi ya da bir elçi yani bir melek vasıtasıyla Kur'an'da vahyin ilahi mesajın insanoğluna üç surette verilişi ifade edilmekte Resulullah'a ilk gelen vahiylerin büyük bir ihtimalle rüyada geldiğini tahmin edebiliyoruz bize kadar gelen rivayetlerden ki o dönemde gerçekten de Resulullah rüya ile destekleniyordu. Hatta vahyin fetrete girdiği o ilk altı aylık dönemde Resulullah sürekli rüya ile desteklenmiş ve kendisi de bu gerçeği, sahih bir hadisinde nübüvvetin 46'da birinin rüya olduğunu ifade buyurarak söylemiştim. Evet sevgili dostlarım, vahiy dedik, Allah'ın söz dışı bir yöntemle mesajını insana ulaştırması. Tabi ki ulaştırdığı bu insan sıradan bir insan değil, seçtiği bir peygamber. Bu işe bu ulaştırma işine biz ne diyoruz? Nübüvvet. Yani vahyin Allah'tan insana ulaşım işine nübüvvet diyoruz. Nübüvvet nebe' e kökünden nubuet maslarından türetilmiş bir kelime. Manası haber iletmek, haber almaktır. Tamamen Allah'tan Sözlü, fiili ya da daha başka bir biçimde imaen, işareten, uykuda, eşya yoluyla Allah'tan özel bir haber alan herkes bu manada Nebidir. Kur'an'da Nebi ve Resul birbirlerinin yerine kullanılmış mıdır? Evet kullanılmıştır. Nebi ve Resul kelimeleri üzerine tarihte bir takım spekülasyon yapan insanlar hep iyi niyetli olmadıkları için genellikle yapmışlar, kendilerinin, kendilerinin Rasul olduğunu iddia etmek için peygamberin son Rasul değil ama son Nebi olduğunu, kâtemenn nebiyin Kur'an'daki bu ibareyi delil göstererek, peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur ibaresini göstererek, Kur'an'da nebilerin sonuncusudur deniliyor ama, peygamberlerin yani rasullerin sonuncusudur denilmiyor gibi gayet garip ve gayet şaklabanlık olan bir tarzda kendi Resullüklerini iddia eden her şarlatan, her sahte peygamber bu iddiayla çıkmış. Tabii ki dediğim gibi böyle bir iddiaya mesnet olamaz bu. Çünkü Kur'an'da hem Nebi hem Resul birbirlerinin yerine kullanıldığı gibi Ayrı ayrı da kullanlıyorlar. Her iki kavram hak arasında nüans var gerçekten de. Çünkü nebi mesaj alan, rasul ise başkalarına iletmek şartıyla mesaj alandır. Onun için Hazreti Musa'nın annesi nübüvvet almıştır, mesaj almıştır. Ama bu mesajı başkalarına iletmek üzere almamıştır. Hazreti İbrahim'in annesi mesaj almıştır. Ama bunu başkalarına iletmek üzere almamıştır. Hazreti Meryem mesaj almıştır. Ama bunu başkalarına iletmek üzere değil. Onun için bu işte nübüvvet. Ancak başkalarına iletmek için alınan mesaj da risalettir. Aynı zamanda bu işi yapmaya da risalet denilir. Arap dilinde mektuba da risale denilir. Genelde şöyle bir ayrım yapanlar da olmuş. Nübüvet söz dışı mesaj, risalet ise sözlü mesaj. Başkasına iletilmek için alınan sözlü mesajda denilmiş. Evet, benim asıl söyleyeceğim bu etimolojik ve lugavi tahlillerden daha fazla vahyin temelde ne manaya geldiği Allah insanla konuşmaya başladığında vahiy başlar. Vahyin tarihi insanın tarihidir. Vahiy insanla yaşadır. Vahyin daha öte bir anlamı Allah'ın insana olan muhabbetinin ve rahmetinin eseri olmasıdır. Kainatı yaratan Allah bununla bize vermek istediklerini vermiştir. Bir de ayrıca insanın içine fıtratı yerleştirmiş. İnsanın doğasına hakikatin işaretini koymuş. O işareti takip ederse hakikati bulur. Onunla da yetinmemiş. Bir de bu fıtratın üzerine akıl vermiş. Akıl da bizzati hidayetin işareti. Onun için Ehlibeyt tarığıyla gelen bir rivayette peygamber dışarıdaki akıl akıl İnsanın içindeki peygamberdir denilir. Bu rivayet Resulullah'a merfu olsun olmasın ama bir gerçeği ifade ediyor. Gerçekten de peygamber insanın dışındaki akıl. Akıl ise Allah'ın insanın içine yerleştirdiği bir peygamber. Hidayeti bulmak için bir işarettir, bir göstergen. Onun için bununla da yetinmemiş. Rabbimizin rahmeti bununla da bitmemiş. Bu üç rahmetin üzerine bir dördüncü rahmet olarak peygamberleri göndermiş. Onunla da yetinmemiş kitapları göndermiş. Bakın Allah'ın insana olan kat kat rahmetine, işte valekat kerramna beni Adem. İnsan oğluna ikram edilmenin anlamı budur. Hem de keramna, ekramna değil. Kerramna, kat kat ikram. Kat kat ikram ettik. Kelimenin anlamı da bunu veriyor. Biz olma yalnız bir kez değil, birçok kez, yalnız bir kat değil, birçok kat ikram ettik. İşte insanoğlunun aldığı ikramlar bunlar. Vahiy insanoğlunun Allah'ın insan oğluna yaptığı en büyük ikramdır. Vahiy Allah'ın insanla konuşması. Vahiy... Allah'ın insanla diyaloğudu. Allah insanla diyaloğa girmiştir. Allah'la insan arasında iletişim, Allah'tan insana vahiy ile gerçekleşir. Ya insandan Allah'a? Dua ve ibadet biçimde dönüyor. İnsan Allah'la böylece iletişim kurmuş. Gelir ve gider. Rabbi ile böyle tanışır. İnsana Allah vahir biçiminde gönderir haberini, insan Allah'tan aldığı haberin karşılığını ibadet ve dua biçiminde gönderir Allah. Ve Rabbi ile böyle tanışır. Onun için, <gülüyor> Dua, ibadetin iniğidir, beynidir, merkezidir. Hat diskidir, Ana kumanda merkezidir. Niçin? İşte onun için. Allah'la iletişim. Allah'la diyaloğun bir parçası. Şimdi. Namaz onun için dua manasına gir. Namaz es-salat. Es-salat dua. Evet sevgili dostlar. Biz aslında Rabbimizle namaz kılarken onun bize vahiy olarak gönderdiğini biz ona... Namaz biçiminde geliyor. İletişim kuruyoruz. Karşılıklı bir ilişki başlıyor. Adeta tırnak içinde, tırnak içinde. Allah'ın insana gelişi, vahiy, insanın Allah'a gidişi, ibadet, ama dua. İşte böyle. İşte böyle. Tabi... Bu manada vahyin önemini kavramış olanlar, gerçekten de Kur'an'ın ne demek istediğini, ne dediğini değil. Ne dediğini anlamak için ilim, bilgi yeter. Ama ne dediğini anlamak, ne demek istediğini anlamak için bilgi yeter. Onun üstüne bir başka şeyin adı. Ne demek istediğini anlamak için. Sen bana şunu dedim dersiniz karşınızdakine. Ama sen bana bu dediğin şeyle şunu demek istedin, şunu kastettim diye de daha üstün bir maksadını söylersiniz. Onun için denilen şey vardır, bir de denilen şeyle kast edilen şey. Onun için Allah'ın söylediği vardır, Allah'ın söylediğiyle muradı vardır, maksudu vardır, meramı vardır. Ya Rabbi sen bununla neyi meram ettin, ne kast ettin? Neyi murad ettin diye soranlar, ayetlerin manasını anladıktan sonra mefhumunu da anlamak için yüreklerinin kulağını Allah'a verenler. İşte o zaman söyler ayetler size neyi kastetti. O zaman satır aralarını okursunuz, satırları değil. Onun için neyi kastetti sorusu satırda değil, satırın arasında gizli. Ne dedi sorusunun cevabı satırdadır. Neyi kastetti sorusunun cevabı satırın arasında. Birincisine tefsir denilir, ikincisine tevih. Ne dedi sorusunun cevabı tefsire, neyi kastetti sorusunun cevabı tevile iç. Onun için o يَعْلَمُوا تَعْذ۪يلَكُ اِلَّا اللّٰهُ Evet varıksıkuna fi'l ilm bir rivayete göre vavla at har sayarsak Allah ve ilimde derinleşenler ya da vavu atıf saymazda ibtidaiye sayarsak ilimde derinleşenler bunun maksudunu Allah bilir derler bununla ne kastettiğini ancak Allah bilir ve tabii Allah da ancak Allah bildirir Evet. <gülüyor> onun için Peygamberimiz bazılarına böyle dua ederdi. Örneğin İbn Abbas'a küçük yaştayken ona Ya Rabbi fakih bu fid din. Onu dinde fakih kıl, derin anlayış sahibi kıl diye dua ediyor. Peygamberimiz onun içinde tercümanül Kur'an adını vermişlerdi Abdullah İbn Abbas'a. Kur'an'ın tercümanı daha çocuktu. Hazreti Ömer dahi ona danışırdı. Evet sevgili dostlarım, vahiy dediğim gibi Allah'ın insanla diyaloğa girmesidir. Hem en başta Allah'ın insana rahmetidir, merhametidir, mağfiretidir. Eğer Allah insana rahmet etmeseydi vahiy göndermeydi. Göndermeseydi insan Allah'a bir şey söyleyemezdi. İnsan Allah'tan bir şey dava edemezdi. Çünkü zaten... Vahiyden önce tam üç kez insana Allah, üç kez yol gösterici işaret yerleştirmiş. Bir dedim kainat ayeti, iki fıtrat ayeti, üç akıl ayeti. Bu üçü aslında insana yol gösterir. Ama bununla da yetinmeyip Rabbimiz insana olan merhametini ve şefkatini göstermek için ekstradan bir de vahiy göndermiş. Yani eğer anlamadıysan bu gizli ayetleri, eğer okuyamadıysan bu gizli ayetleri al okuyabileceğin, anlayabileceğin çok açık ayetler vereyim diye bu kez de insanla konuşmuştur. İşte sevgili efendimiz bu vahyin ilk muhatabıdır. Vahyin iniş üssü. Evet peygamber yüreği vahiy iniş üssüdür. Peygamberin kalbi. Ki Kur'an'da Ala kalbik buyurulur iki kere kalbine kalbinin üzerine. Onun için belki Ala'yı istila manasını verirsek Ala harfi cerrine kalbini kaplamadı mı? Yani Kur'anla kalbini kapladık ifadesi manası çıkar. Kur'an Rasul'un kalbini mi kapladı sadece? Yo işte burada bunu diyemeyiz. Hayır. Kur'an Rasul'un sadece kalbini kaplamadı. Resul'ün yüreğine indi, bir iniş üssü oldu ama Resul Kur'an'a dönüştü. İki ayaklı, İki ayak. Şimdi Kur'an'ı adama dönüştürün, Muhammed olsun. Muhammed'i kitaba, söze dönüştürün daha doğrusu, Kur'an Muhammed deyince ne anlayacaksınız? İşte bunu anlayacaksınız. Vahyi, ilahi kelamı insana dönüştürün. Muhammed olsun. Mâ <gülüyor> nebi. Peygamberin ahlakı neydi? Cevap kesin ve net. Ayşe diyor ki, Kâne <gülüyor> hulûn Onun ahlakı Kur'an. Tamam. O kadar. Net ve Evet sevgili dostlar peygamberin yüreğine indi ama yüreğinde kalmadı. Hayatına peygamber döndükten sonra ev halkına, hane halkına ilk defa aldığı vahyi beyan etti. bu beyanın ardından evde bulunanları biliyorsunuz Zeyt eski köle yeni efendi Ali yaklaşık 10 yaşlarında, 8-10 arası daha çocuk ama masiretli ve ferasetli bir çocuk. Hatice, vahim ilk muhatapları bunlar. Ev içinde, Resul'ün evi içinde. Hemen arkasından Ebu Bekir'i görüyoruz demiştim. Ebubekir Bekir, olan arkadaşlığı sebebiyle vahim ilk Duyanlardan ve ilk iman edenlerden. Daha sonra bana göre Hazreti Ebubekir'in Müslüman oluşu şu meşhur kendisine Sıddık isminin verildiği hadiseden öncedir tahminim. Daha sonra özellikle daha sonra değişim peygamber vahyi insanlara duyurma işini Yaklaşık ilk vahiyden altı ya da bir yıl. Bazılarına göre üç yıl ama ben onu çok daha şey bulmuyorum. Altı ay, altı ayı daha doğru buluyorum. Altı ay sonra Ya eyyuhel muddesir Kum te'envir Ayeti kerimeleri geldiğinden sonra insanlara duyurmuştu. Onun için de ise bendenizin tahminine göre bu ayetlerden önce Müslüman'ı düşün. Bu ayetler gelip de Resulullah Mekkelilere nübüvvetini ilan ettiğinde Ebu Bekir'i yolda gören bir tanesi duydun mu Muttalib'in yetimi peygamberlik ilanında bulundu deyince eğer o söylüyorsa doğrudur demişti. Aslında bu sözünden önce kendisi Gelip gidiyor ve iman etmişti çünkü daha bu ayetler nazil olmadan önce Ebubekir'in Rasulullah'a çekip getirdiği güzide insanlar var. Ama bu dönemde, bu dönemde özellikle vahyin insanlara ilan edilmeyip de daha henüz yatağında genişleme aşaması olan bu ilk dönemde bir takım insanların Rasulullah'ın eşine geldiğini, Rasulullah'a yürek verdiklerini görüyoruz. Peki bu insanlar ilan edilmemiş vahide nasıl geliyorlar diye sorarsanız bu bir takım iç tecrübeler şeklinde oluyordu o ilk insanlar. iç tecrübeler. Mesela bunlar arasında Abdul Amr bin Auf'u görüyoruz. Abdul Amr Amr'ın kulu manasına gelir. Abdul Amr bin Auf'u görüyoruz. Bu insan ki Resulullah'a yakın bir kabilenin çocuğu, Mekke'de sevilen bir insan bu Resulullah'a geliyor. Gördüğü bir rüya üzerine geliyor. Resulullah ilk defa orada Abdul Amr ismini Abdurrahman olarak duymuştur. Rahman bölgede tanınmayan bir isim. Rahmet biliniyor, Rahim biliniyor da Rahman form olarak fü'len vezninden sıfatı müşebbehedir. Yani sınıfsız ve sınıfsız bir rahmeti kendisine meslek edinmiş olan Bu formuyla pek kullanılmıyor bilinmediği için Rabbimiz Rahman olarak tanıtılıyor. İlk defa kodlar değişiyor. Resulullah'ın hayatına kodlar giriyor. Bu ilk kod Resulullah'ın hayatına giren ilk İslami kod nedir biliyor musunuz? Selamdır. İlk selamı da Cebrail. Selamu aleyke ya Resulallah. Evet. Yani kaynaklarda ilk selamın Hazreti Ebuzer Zer tarafından verildiği nakledilerse de hayır. İlk selamı Cebrail. İlk kod giriyor, kültürel kod. Kod ne demek? Aslında sizin hangi kültüre ait olduğunuzun işaretidir. İşte ilk defa insanların hayatında kodlar veriliyor. İlk kod selam. Allah'ın selam ismiyle hitap ediliyor. Artık huzurun, barışın, saadetin tek kaynağının Allah olduğu ifade edilmiş oluyor böylece. Yani selam verdiğiniz insana aynı zamanda şu mesajı vermiş olursunuz. Allah dışında mutluluk ve barış arama. Allah'ı bir kenara bırakarak saadet arama. Allah'ı unuttuğunda saadeti de unut. Bu budur. Bu mesaj budur. Onun için selam hayata giriyor. Ondan sonra bir kod daha giriyor ilk vahiy ile birlikte. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kod. Öyle bir kod ki bu. Hayatını değiştir anlamına gelir. Hayatını değiştir nereden çıkarıyorsun bu anlamı diyeceksin. Besmele'nin neresinde var bu? Hayatınızda yaptığınız her işin besmeleri olmasını istiyor bu Besmelesiz iş yapmamanızı. Hayatınızı sıfırlamanızı. Allahsız iş yapmamanızı. Allah'ı işimize karıştırmanızı. Ve Allah'a işinizi sunmanızı. Yani Allah'ı vekil etmenizi istiyor bu konu. Bunlar Şifreler, İslam'ın şifreleri. Bu şifreleri açtığınızda, İslam'ın hayatını kendi hayatınızla birleştirmiş olun. Bu şifrelerle giriyorsunuz Allah'ın uçsuz bucaksız rahmettenizle. Bu şifrelerle açıyorsunuz o rahmet kapıları. Onun için bunlar önemli şey. İşte Peygamber'in hayatına ilk defa bu kodlar giriyor. İlginçtir. Bu kodlar girdiğinde hayat değişiyor. Hayat değişecek tabi. Bakınız, bu hayatın değişimi dediğim gibi. Hemen yansıyor, ada yansıyor. Çünkü Amr'ın pulu, Amr, Allah'ın kulu olur bir insan. Rahman değiştiriyor. Tabi bu isim değiştirmeler putların, putlara nispet edilen isimlerde yapılıyor sadece. Yoksa isminde böyle puta kapar bir şey, mesela yurda kul. Bu isim bu cinstendir. Soy de olsa, böyle soyisim isim, böyle isim olmaz. Öyle isim olmaz. Bu tamamen paganist bir soy isimdir. İsim konuyorsa bu tip. Bunlar değiştirilir. Ama İslam'a girdikten sonra bakıyorum şuurlandıktan sonra veya e, isimler değiştiriliyor. Bunlara gerek yok. Efendim, örneğin Ayşe'nin isminin manası ne biliyor musun? Yaşar, Yaşar. Yaşare diyelim. Yok Türkçe'de ama öyle. Efendim. Mesela Hanzala. Manası ne diyor? Ebu Cehil Karpuzudur. Osman, yılan yavrusu manasına. Efendim. Bir şok. Misalleri çoğaltabiliriz. Onun için bunlar şey değil. Bunları ille de değiştirmeyelim. İsmimizi değiştirmek yerine kendimizin ve ismimizin yüzünü artalım. İsmimize güzel bir Müslüman yüzü verelim. İsmimizi adam edelim. Bir ismin yüzünü karartmak yerine bir ismin yüzünü aydınlatalım. Adı Müslüman edelim yani. Onun için. Yani garim isimlerin isimlerinin de değişmesine gerek yok. Ama güzel bir gelenek olarak değiştiriliyorsa o ayrı mesele. Yoksa dediğim gibi içerisinde küfür ima edilmeyen, şirk ima edilmeyen isimleri Resulullah hiç değiştirmemiş. Evet. Bine birini görüyoruz. Bu ilk Resulullah'ın kapısına gelenler arasında Halid bin Sa'id bin Ebil As. Bu Resulullah'a uzaktan akraba düşen bir insan, Halit meşhur sahabilerden bir gece rüyasında bir uçurum kenarında duruyor. Aşağıda korkunç bir ateş var. Uçurumda, uçurumun kenarında babası arkasından geliyor. Bakın babası arkasından geliyor. Uçuruma itmeye çalışıyor kendisini. İşte o cedeleniş sırasında, cedel sırasında kendisini bir el çekip tutup uçurumdan kurtarıveriyor. Bakıyor El Emir rüyadan kalkar kalkmaz ter içerisinde sabahı edemeyeceğim diyor. El eminin en yakın arkadaşı Abu Bekir'e gideyim. Abu Bekir'e gidiyor. Abu rüya tabirinde yetkin bir isim olarak tanındığından nedir bu diyor. Evet, sen rüya görmemişsin. Sen gerçeği rüya biçiminde görmüşsün diyor. Gel seni ona götüreyim inşallah. Rüyan hakikate dönüşsün diyor. Ve bu insanda böyle geliyor bir iç tecrübe sonucunda. Yine bakınız, Hazreti Osman Resulullah'ın halasının torunu olur. Şam'dan dönüyor. Şam'dan dönerken o da yolda Yattığı anda bir rüya görüyor, rüyasında bir ses, Ahmet, uyuyanlar, uyanın, Ahmet geldi. Ahmet tanımıyor, kim Ahmet? Ee, o anda aklına da gelmiyor, Muhammed'in daha da, e, ismi taftili, yani daha da ölmüş, çok ölmüş manasına geldiği, Muhammed formundan geldiğinin de e, farkına varmıyor, o anda çarışım yapmıyor. Kalkıyor, yanındaki arkadaşı Talha da Şam'dan dönüyormuş. Talha, Ahmet kim ya yapıyor bizde? Sen biliyor musun? Hiç sorma diyor Talha. Bu sırada eğlendiğimizde rahiplerden bir tanesi de bana Ahmet e, e, kutsal mukaddes evin halkının içinden Ahmet Peygamberliğini ilan etti mi diye sordu. O zaman senin sorduğun, senin bir yandaki Ahmet ile bana o rahibin sorduğu Ahmet herhalde aynı Ahmet diyor. Dönüyorlar ki, evet olay duyulmuş. Hemen gidiyorlar. Yani bir iç tecrübe, bir iç görü. Allah böyle destekliyor tabii. Bunlar birer ikişer insan hep etraflarında. Yine dediğim gibi bu dönemde bütün bunlar olurken Resulullah iç tecrübesini zenginleştiriyor. Daha oturma dönemi. Resulullah'tan nübüvvetin oturma dönemi, yani bir sindirim dönemi geçiriliyor bu arada. Ve çok geçmiyor. İşte şu ayetler nazil oluyor. Ya eyyuhel muzemmil. Ey örtünüp sen. Kumil leyla illa qali. Gecenin bir kısmı hariç Hak. Kum aynı zamanda kıyama dur manasına gelir. Onun için buradaki kum emri namaza delalet ettiği konusunda bir ihtilaf yok zaten. Nisfehu gecenin yarısı evli musmin hukâliyle ya da ondan biraz daha eksilt, evciz aley ya da ona biraz artır. Yani bu konuyu sen tespit etmeye göre yüreğinin ihtiyacına. Yani. Artık başladı, artık planyaya girmek lazım, artık cins ağaçlar mobilya olacaklar. Allah'ın hızarına gireceksin, kabuğun soyulacak, yakılacaksın, fırınlanacaksın, budakların çıkarılacak ve mobilya ol. Allah gibi bir ustanın yedi kudretinde mobilya olacaksın. Kainatın önüne öyle çıkacaksın. Artık başlayalım. ameliyesi. bu. Evzid aleyh varat Kur'an eter filah. Nasıl yapacaksın? İşte o namaz için kıyama durduğunda Kur'an'ı yedire yedire. Sindire sindire tertil üzere okuyacaksın. Yüreğine Kur'an'ı giydireceksin. Kur'an'a yüreğini giydireceksin. Zihnine Kur'an'ı giydireceksin. Kur'an'a zihnini giydireceksin ve Kur'an olacaksın. Yedire yedire okuyacaksın böyle. Evet. İnne sanulqi aleyke kavlen thaqila. Gibi. Aman aman farkında ol ki senin üzerine biz çok ağır bir söz atacağım. Bir ağır söz bırakacağım. اِنَّ مَا شِئَتَ الْلَيْلِ اِيَ اَشَتْتُ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا Evet, gece ibadet için çok daha tavında bir vakittir. Ve Allah'a, Allah'a yaklaşmak için, Allah'la sözleşmek, Allah'la diyalog diyelim, buradaki kıyla'yı diyalog diye çevirelim. Allah'la diyalog için bulunmaz müstesna bir vakittir gece. İşte onun için gece yapacaksın bunu. İnne leke fin nehari sebahan tavila. Çünkü bir de gerekçe var. Çünkü senin gündüz birçok işin olacak artık. Artık gündüzleri... Allah'ın yoluna davet edeceksin. Yani gündüzleri, Allah'tan aldığın vahyi insanlara aktaracaksın. Geceleri de Rabbinden aldığın vahyi yüreğine aktaracaksın. Zihnine aktaracaksın. Hayatına aktaracaksın. Bir dış bükey çalışacaksın, bir iç bükey. Bir senden insanlığa doğru, bir senden sana doğru çalışacaksın. Çift yönlü hareket edeceksin. Rabbek ve Rabbinin ismini yüreğini her şeyden boşaltmış olarak, yüreğini tamamen her şeyden arındırmış olarak Rabbinin ismini anacaksın. İşte devam edip gidiyor. Rabul Müşriq ve Öyle bir Rab ki, o doğunun da batının da Rabbidir. La ilahe illahu, ondan başka ubudiyete layık varlık yoktur. ve vekilâ. Eğer böyle ise ey Muhammed ve sana inananlar artık onu vekile binin. Ama yalnızca onu başka kendinize avukat, vekil, dayanak, tutamak, barınak, sığınak aramayın. Ayetler bunlar. Bu ayetler o insanların hayatında nasıl yankı buldu biliyor musunuz dostlarım? Bize rivayetler anlatıyor. İlk farz olan namaz Hazreti Ayşe'ye göre gece namazıydı. İşte burada ifade edilen. Bakınız vahiy ve vahyin hemen arkasından namaz. Adeta iman ve namaz. Aynı anda. İç içe yan yan. İman benams. Daha orucun farziyeti bundan tam on beş sene sonra. Hacin farziyeti bundan tam en erken on sene sonra. İçkinin haramlığı bundan tam on dört sene sonra. Faizin haramlığı bundan tam yirmi üç sene sonra kesin olarak tabii. Peyder Pey Kumarın haramlığı bundan tam on yıl sonra. Örtünün farziyeti bundan tam on beş yıl sonra. Ama namaz ilk vahiy ile birlikteydi. Evet, akide ve namaz. Neden? Adeta namaz eylemin akidesi iman, yüreğin eylemi. Namaz amelin akaidi, imanı iman Yüreğin ameli, namazı. Öyle görün. Ama namazın kendisi de bir kalbi ameldir. Aslen namaz kalbi bir ameldir. Peki namazın kılınış şekilleri? Onlar kalbi olan bu amelin eti kemiğidir. Ete kemiğe bürünmesidir. Ama aslen namaz kalbi ameldir. Kalbin yani Yüreğin ve kafanın içinde olmadığı bir namaz robotların kıldı. İşte namazla ne yapılmak isteniyordu? Bir insan yaratılıyordu dostlar. Namaz bir yeni insan tipi yarattı aslında saadette. Yepyeni bir insan tipi. Bu. Namaz bir terbiyedir. Rabbul Alemin olan Allah insanoğlunu terbiyesinde ilk defa namazı kullandı. Ve bir gün Cebrail geliyor. Bulunduğu yerde bir su. Önce abdest alıyor. Cebrail bu sefer vahyi bir başka şekilde getiriyor. Cebrail sadece sözlü vahyi getirmiyor. Fiili vahyi de getiriyor. Namaz ve abdest Cebrail'in getirdiği fiili vahiy. Önce abdest alıyor, Resulullah ona bakarak abdest alıyor. Ondan sonra namaz kılıyor. Tertil üzere bir namaz, tertil. Ve Resulullah da ona bakıyor. Salli ya Muhammed. Muhammed namaz kıl. Bende nasıl görüyorsan, Bende nasıl izliyorsan, Sen de öyle namaz kıl. Kemara eyte salli. Nasıl görüyorsan beni, işte sen de öylece namaz kıl. Bu formu Resulullah sadece Çoğula aktararak ümmetine diyor. Sallu kemara eytumuni usan. Siz de beni nasıl kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Cebrail'in kendisine söylediğini kendisi de ümmetine, insanlığa söylüyor peygamber. İşte namazın getirilişi böyle. Namaz tombaladan çık. Tabi. Namaz daha önceden yok muydu sorusu sorulabilir. Vardı ama formu bozulmuştu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan her şey bozulmuştu. İşte namaz da o bozulanlar arasında idi. Bu dönemde gece, düşünebiliyor musunuz dostlar? Bu insanlar İslam'a yeni girmişler. Daha bismillah demişler. İslam'ı bilmiyorlar. İslam'a yeni girmişler. Gece yarısı kalkmaları isteniyor. Gece yarısı. Ne yapacaklar gece yarısı kalkta? Allah'ın huzurunda sözleşme imzalayacaklar. Kolay mı? Hiç denediniz mi? Hiç gece yarısı denediniz mi? Niye gece yarısı? Gündüzün ortasında olsa olmaz mı? Hem yeni din daha güzel tebliğ edilmiş olmaz mı? İnsanlar da görür. Gece yarısı kim görecek? Hele o zaman. Yani ışıklarını yaksalar da dışarılar seyretse falan desek ama o da yok. Kim görecek? Kimse görmeyecek. Allah görecek. Bu bir eğitim, bu bir terbiye iş. Işte önce Allah'ın gördüğüne inandırmak istiyor Kur'an. Gece ve gündüzlerini Allah'ın gözetlediğine inananlar ancak gece yarısı uykularını bölüp namaza kalkabilirler. Onun içinde tertibatlar başlıyor. Birbirlerinin evine zil asıyorlar. Böyle koyun çanları. Hemen tertibat. Ve gece yarısı birbirlerini uyandırmak için nöbetçi bekliyor. Daha garibi, daha ilginci İbn Saat anlatıyor diğerlerinde de var. Gece arası Rablerinin huzurunda Allah'a verdikleri sözde durmak ve onu ispat etmek için kendilerini evlerinin ortasındaki direklere bak. Çünkü o kadar dayanmaz uzun uzun uzun duruyor. Rablerine ispat etmek için. Yarabbim, biz bu muhteşem davanın temeline taş olacağız. Ya Rabbi biz bu muhteşem davanın ilk çekirdek kadrosu olmaya layıkız diyebilmek o kadar kolay bir iş değil. Onun için öyle diyor İbn-i naklettiği haberde, kendilerini bellerinden direklere bağlarlardı ki devrilmeyelim, uyuyup da devrilmeyelim. İşte böyle bir terbiye. Bu dönem ne kadar sürdü? Bazılarına göre, Ayşe'ye göre bir yıl, i̇bn Abbas'a göre dokuz yıl sürdü ama bir yıl diyen doğru söylüyor. Bir yıl sonra namazlar bugünkü gibi vakitlere inecektir. Önce iki, sonra beş. Evet, sevgili dostlar. İşte bu bir yıllık yürek terbiyesi, iç terbiye, gönül terbiyesi bu komutlarla başlıyor. Gece yarısı Rablerinin huzuruna kimse görmeden durabilmek ve teslimiyetlerini, samimiyetlerini yalnızca Allah'a ispat et. Allah'a ispat ettikten sonra kullara ispat zor değil ki O arkasından geliyor. O daha da kolay oluyor. Nasıl becerildi? Bu yeryüzünün en büyük inkılabını, bu bir avuç iyi insan nasıl becerdi? Sorusunun cevabı burada geldi. Tesadüfendi. Yaptıkları fedakarlık o kadar büyük ki 1400 yıl yedik biz hala bitiremiyoruz bakın. Eğer biz de böyle bir fedakarlık yapabilirsek. Bizden sonraki kuşaklar da bizim mirasımızı yiyecek. Evet sevgili dostlarım, bunun arkasından iç terbiye tamamlanınca, iç terbiye başlayınca daha doğrusu arkasından şu ayetler inecektir. Ya eyyuhel müddeffir, ey örtünüp sarına, hatta bu müddeffiri idditar kökünün, bir şeyi örtüp bir başka şeyi açma manasından geldiğini söyleyen emir Seyit Emir Ali diyor ki Hint modernisti ey reformcu manasına gelir. Ey reformist kalk reform yap manasına gelir gibi benim için çok garip olan bir mana vermiş ama geçiyoruz onu kum kalk ve uyar. Ve Rabbika fe Rabbini ulula. Rabbini tekbir et. Yani artık sadece Allah'ı büyük bil. Ondan başkasını hiç büyük bilme. Senin için büyükler büyüğü, yüceler yücesi tek varlık olsun. O da Allah. Ve siyabe be tah. Yüreğini arıt. Yüreğini temizle. Ve rucfe. Kirlilik, kirden, pisten, pastan Kötü düşüncelerden, kötü duygulardan hicret et. Görüyorsunuz, hicret bedeni hicretle başlamadı. Asıl hicret daha peygamberliğin ilk yılında başladı. O da yüreğin ve zihnin kötüden hicretidir, iyiye doğru. Ve <gülüyor> testekfir. Verdiğini büyük sayarak başa kalkma. Aman ya Rabbi, hele ne diyor? Bir daha okuyayım. Verdiğini başkalarına yaptığın hayrı, iyiliği büyük sayarak onların başına. Bak, ahlaki bir emir. Peygamberin ilk yılında iniyor şu ayet, bakın dostlar. Daha oruç yok, daha hac yok, daha zekat yok, daha örtünme emri yok, daha şarap yasağı yok, daha faiz yasağı yok. Diyor ki, verdiğini başa kakıp da büyüktür. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi <gülüyor> Rabbin